Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 7. Bölüm İlk Vahyin Gelişi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından peygamberlikle görevlendirilişi 40 yaşında olmuştur. Kâbe'nin tamiri ve Hacerü'l-Esved'in yerine konulmasından sonra onun Allah hakkında düşünmeye, ona nasıl iman ve ibadet edileceğini araştırmaya daha fazla yöneldiği fark edilmekteydi. Mekkelilerin ve diğer birçok Arap kabilesinin putlarına hiç ilgi göstermeyen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aklı ve hisleriyle putlara tapmanın faydasızlığı sonucuna ulaşmıştı. Belki de tek tanrı inancına dayalı Hazreti İbrahim aleyhisselamın dini üzere olmaya çalışan az sayıdaki hanifler gibi düşünüyordu. Ancak neyi ve nasıl yapacağını bilememenin ızdırabını yaşarken, inzivaya çekilmekten hoşlanmaya başladı,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 Hazreti Hatice radıyallahu da yanına alıyordu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın rivayetine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dönemde bir ara sadık rüyalar görmeye başlamış. 6 ay devam eden bu süreçte gördüğü rüyalar aynen çıkmıştır. Kaynaklarda ayrıca Hazreti Peygamber'in bu dönemde kendisini Esselamu aleyke ya Resulallah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 vahye hazırlık süreci olduğunu söylemek mümkündür. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hira'da bulunduğu 610 yılı Ramazan ayının son 10 günü içinde, muhtemelen 27. gece, bazı rivayetlere göre pazartesi günü sabaha karşı Cebrail gelerek ona Allah tarafından peygamber olarak görevlendirildiğini haber verdi. Bu ilk vahyi Hazreti Peygamber şöyle anlatmaktadır. O gece Cebrail bana gelerek "İkra. Oku." dedi. Ben okuma bilmediğimi söyledim. Bunun üzerine melek beni aldı, dayanabileceğim son noktaya kadar sıktı. Ardından beni bırakıp tekrar "Oku." dedi. Cevaben yine ben okuma bilmem deyince, tekrar son noktaya kadar sıktı ve oku dedi. Ben ne okuyayım diye cevap verince, melek beni üçüncü defa takatim kesilinceye kadar sıktı ve bıraktıktan sonra şu ayetleri okudu. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir embriyodan yarattı. Oku. Senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten, insana bilmediklerini belleten O'dur. Bu olay üzerine heyecanlanıp korkuya kapılan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hira'dan ayrılarak evine gitti, yatağına girerek eşi Hz. Hatice radiyallahu anhadan üstünü örtmesini istedi ve uyandıktan sonra başından geçenleri anlattı. Hazreti Hatice radiyallahu anha, Allah hiçbir zaman seni utandırıp üzmeyecektir. Çünkü sen akrabanı gözetir, doğruyu söyler, acizlerin elinden tutarsın. Yoksullara yardım eder, misafirleri ağırlarsın. Haksızlığa uğrayanların yanında yer alırsın. Demek suretiyle samimi duygularını dile getirip teselli etti, ve kendisine inandığını belirtti. Ardından Hazreti Peygamberi, kendi amcasının oğlu olan Varaka bin Nevfele götürdü. Kitab-ı Mukaddesi bilen yaşlı bir Hristiyan olan Varaka, onu dinledikten sonra, kendisine gelen meleğin, bütün peygamberlere vahiy getiren melek olduğunu söyledi. Ardından şunları da ekledi. Sana yalancı diyecekler, kötü davranacaklar. Sana savaş açıp bu şehirden çıkaracaklar. Ben o günlere ulaşırsam Allah için sana yardımcı olacağım. Varaka sözlerini bitirdikten sonra ona doğru eğildi ve alnından öptü. Hazreti Peygamber hem Hazreti Hatice'nin desteği hem de Varaka'nın bu açıklamalarından epeyce rahatlamış olarak evine döndü.